Söz vermiştik daha önce paçaları uzatmanın hükmüyle alakalı bir ders yapacağız. Halimler bu hadisleri nasıl anladı? Nasıl ettiler? Neye hamlettiler? Normalde akidi dersi geçen hafta bitti elhamdülillah. O kafire kafir demen kafirdir kaidesinin enine boyuna irdelenmesi elhamdülillah Allah'ın minnetiyle bitti. Haftaya devam edeceğiz. Berbehari'nin usulü sünnesi var. Oraya ehli sünnetin asıllarını, esaslarını yazmış. Kağıt kaleminiz olsun. Hepsini tek tek yazacaksınız inşallah. Yani genel olarak, mücmel olarak Ehl-i Sünnet'in itikadı nedir? Her meseledir. İsim sıfat meseleçidir, kabir azabıdır vesaire Diğer. Hepsi gelecek inşallah. Bu hafta e, İspal'in hükmünü inşallah şey yapacağız, irdeleyeceğiz. İspal dediğimiz şey Müslüman'ın şu altında giydiği İzar'ının, elbisesinin Aşağı kadar Uzaması demek. Bunun İslam'daki hükmü nedir? İhtalafel ulema Fi hükmü el izar <gülüyor> ala kavleyn Alimler ne yaptılar? İki görüşe ayrıldılar bu meselede. Birinci görüş El-kâilûne bi-hürmeti li-isbali mutlaka li-khiyelâ evli Gerek kibirle giyilen isbali, gerek kibirsiz bir şekilde uzatılan isbali, bunlar haram saymışlar. Birazdan isimlerini sayacağım. Yani demişler ki adam kibir olmadan da paçasını uzattı demişler. Paçası şu kemiğinin altına inse demişler ki o adam ne olur? Günahkar olur, harama düşmüştür demiş. Kim demiş bunu? İmam ahmetten bu rivayet edilmiş Hambeli mezhebinin kaynak kitaplarından el insafta 3. cilt 254. sayfada İmam ahmetten bu rivayet edilmiş nasf edilmiş. Ve huve medhebu cemaatum minel ulema. Gene alimlerden bir cemaatin görüşüdür. Minhum İbnül Arabi. İbnül Arabi bunlardan bir tanesi. İbnul Arabi biliyorsunuz, Muhterib Ibnul Arabi değil, Müfessir fesir olan İbnul Arabi. Ve İmam Zehbi aynı şekilde Siyer Alemu Nubala 3. cilt 234. sayfada, İbn Hacer Al Azkallani Fatḥül Bari 10. cilt 263. sayfada diyor ki: "Vafi hadi al ahadis an isbalu al izar lil khayala kibriyatun, vam an isbalu lil ghair al khayala fa faẓhur Diyor ki ayet ve hadisler gösteriyor ki kibirle beraber paçayı uzatmak büyük günahtır. Kibir olmadan uzatmak ise haramdır, yasaklanmıştır diyor. Yani İbni Hacer Alaskalani kibir olmasa da paçayı uzatmanın haram olduğunu söylemişler. Gene onun dışında başkaları da bunu söylemişler. Hanifilerden Kuduri de var. Birazdan gene daha bunun eklentisi hangileri demiş dememiş gelecek. Biz inşallah bu zikrettiklerimizin delillerine, bu zikrettiğimiz alimlerin bu görüşlerine, mezheplerine delil aldıkları hadisler hangileri onları irdeleyeceğiz inşallah. Bu bapta ilk getirdikleri hadis Ebu Hureyre'den rivayet edilen şu hadis. Ennen bir sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ esfele minel ke'beyni minel i'zarife finnâr. Kabeyn topuklardan aşağı uzayan elbisenin elbise ateştedir diyor Resulullah sallallahu anh. Ebu Hureyre'den geliyor. Topuktan aşağı olan şey İspal uzamış elbise cehennem ateşindedir. Bu hadis e, Bukhari'nin 5787 nin oğlu hadisidir. Bukhari rivayet etmiş. Ve bir başka bir rivayette. İzâratul mu'min ila adleti sâkihî thumma ila nisve sâkihî. Müslümanın izarı, yani Müslümanın izar denen şey şu altta giydiğimiz pantolon var ya, Türkçedeki pantolon diyelim biz ona. O pantolonun e, anlatıyor Resulullah Sassam. Müslümanın izarı diyor, adles. Yani azın dediği şurası, adlesine kadardır. Ya da ilenis nisfi sâkihi bacağının yarısıdır diyor. Yani bacağının yarısına kadar çekmelidir. Tınme ile kabehi sonra diyor şeyine kadardır kemiklerine kadardır. Aşağıdaki وَمَا min الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فَفِنَّرِ O topuğun altındaki izar da diyor cehennem ateşindedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Önce burasıdır dedi. Ya yarısıdır dedi ya da topuklara o şu kemiklere kadardır dedi. Çıkıntı kemik. Şu çıkıntı kemik. Adı ne onun? Öyle bir şey diyor. Artık bilmiyorum Türkçe'de ne diyorlar. O kemiğe kadar. Topuk. İşte buraya kadardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan aşağısı ise ateştedir diyor bu hadisin kaynağı da Nesai 5331 no'lu hadisi. Gene hadis Ula İbn Abdurrahman an ebihi. babasından rivayet etmiş o da hadisi. Kal dedi ki saeltu Ebû Saîd an el-îzar. Ebû Saîd'a sordum diyor. İzar hakkında. Fakal alel-hubeyre bimâ saqattu alâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki hangi haber üzerine sen şey yaptın? Hani bırak terk ettin uzatmayı. Kale Resulullah salsan izaratul mu'min ila nisfi sakin Müslümanın izarı bacağının yarısıdır dedi Resulullah salsan. Vela harac ev kale vela dedi ki ona hiçbir sorumluluk mesuliyeti yoktur. Fime beynahu ve beynel ke'beyni işte bu yarı bacağı ile Dedi ya az önce hadisin başlangıcında. Nereye kadardır? Yarısına kadardır. O yarı bacağı ile o kemiği arasında olmasında bir beis yoktur dedi Resulullah Sultan. Orada bir mükellefiyet, sorumluluk yoktur. Ve ma kana asfala bundan daha aşağısında ise fava <gülüyor> o ateştedir. dir. Ve men cerra izarehu bataran lem yanzurullah ileyhi yawmal kıyame kim kibirle şımarıklıkla o topu, o kemiğin altına kadar, topuklarına kadar izarını şey yaparsa, e, salarsa, uzatırsa, Allah kıyamet günü ona bakmaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste İmam Ali muvattasında ve Ebu Davud'un süneninde rivayet edilmiş. Hadis Enes radıyallahu anhu kal Hümeyt, Hümeyt dedi ki ke ennehu ya nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber söylüyormuş gibi şöyle rivayet etti. Kal izaru ila nisfi sâq İzar dedi, bacağın yarısına kadardır. Feshakka aleyhim İnsanlara bu zor geldi. Yani nasıl tutalım şimdi paçalarımızı, bacağımızın yarısına şey yapalım, çıkartalım. Fakal dedi ki, ev ilel ke'beyn la hayre fîmâ fi esfelimin zelik. Ya da dedi, şuraya kadar, kemiğe kadar, oradan aşağısında hayır yoktur Dedi. Bu hadisse İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadistir. Yani bu e, haramlığına giden alimlerin istidlal ettiği hadisleri sayıyorum ben. Gene hadis Zeyd İbn Aslem an İbn Ömer radıyallahu anhuma kal, sellem, peygamberin yanına girdim diyor İbn Ömer radıyallahu anhuma. Ve ala izarın e, izarına bakmış demiş men haza bu nedir? fakültu Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer dedi ki gal in kunte Abdullah farfa izarak farafat izar ila nisf saqi saqayni felm tazil uzrati hatta mata peygamber sallallahu aleyhi ibn Ömer'i görünce öyle diyor ki bu nedir sonra diyor ki eğer sen Abdullah'san ne yapıyor kaldır o izarını diyor Bacanın yarısına kaldır diyor peygamber sallallahu aleyhi ve yani Abdullah senden kastı ne? Allah'ın kuluysan onu yukarı kaldır diyor. Ve İbni Ömer de diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu haber verdikten sonra ben ölene kadar aşağı indirmedim diyor. Bu rivayette Ahmet'in müsnelindeki başka bir rivayeti. Ve hadis Abi Zer <gülüyor> al ghifari radıyallahu anhu Anil Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'den gelen bu hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Salafetun La yuqalli muhumullahu yomal <gülüyor> kıyame wa la yanvuru ilehim üç kişi vardır Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz. Wa la yüzekkihim wa lahum adabun elim onları Allah teskil etmez, temize çıkarmaz, onlar için elem verici bir azap vardır. Gal, fakr <gülüyor> aha rasulallah sallam tekrar tekrar bu sözü ne dedi az önce peygamber sallam? Üç kişi. Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz, onlara elem verici bir azap vardır. Peygamber sen bunu üç kere tekrar et diyor. Üç kere. ebuzer der dedi ki vakasiru. Onlar kusurane uğradılar. Menhum ya Rasulallah. Kim bunlar? Yani şiddetle üç defadır diyorsun ki onlar şöyle oldular, böyle oldular. Kal el musbil isbalni uzaltan, valmenden laf taşıyan. Ve Munafik sinâti bil el yalan yeminle malını satan kişi yalan yemin ediyor malım şöyledir böyledir satıyor laf taşıyor ve isbâlini paçasını topuğunun altına kadar uzatmış işte bunlar demişler bunların hepsi bu rivayet nerede geçmiş Müslim'de ve Abu Davud'da geçmiş bu rivayette. Bu görüşe giden alimlerin getirdiği başka bir hadis. o hadisin kaynağı da İmam Ahmet'in gene müsledinde geçiyor bu hadis. Yee, ne demiş? Bir saniye. Heh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amru görüyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve daraba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'arba esabi'a min kesiyil yumna tehte rukbeti amru. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağ elinin dört parmağını amrın şu dizinin altına koydu. Şöyle şu şekilde. Her demevdul izar. Dedi ki bu izarın yeri dir dedi. Yani izar iki saattir anlatıyorum o alttaki elbisenin son vardığı yer. Sınma <gülüyor> rafa Sonra elini kaldırdı. Sınma darabı arbe asabiye tahtel arbal ule. O dört parmağın altına bu sefer koydu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sınma kalya ambro bu da gene burası da izarın yeridir dedi. Tunna rafaaha sunna tahta tekrar kaldırdı sonra o ikincinin altına koydu peygamber sallallahu aleyhi ya amru dedi ki bu izarın yeridir ya amru ve hadis burada bitiyor. Yani burayı böyle gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis dediğim gibi İmam Ahmed'in müsnedinde geçen hadis. Gene aynı şekilde eee Hadis'in kaynağı silsiretü sahiha vermiş. Elbeni'nin. Bilmiyorum ama geçmiş ulemadan kim rivayet etmiş. Pek itimat etmiyoruz. Ama geçmiş ulemadan olsaydı kaynağı daha iyi olurdu. O hadis'te diyor ki وَاِيَّةَ وَاَتَسْب۪يلُ الْإِذَارِ فَاِنَّهُ مِنَ الْخِيَلَى وَالْخِيَلَى لَا يُحِبَّهَ يُحِبَّهَا اللّٰهُ Azze ve Celle Diyor ki Peygamber Salasem Seni diyor izarınız uzatmaktan sakındırırım. Çünkü o kibirdendir. Kibirli ise Allah sevmez diyor. Ve hadiste silsile tü sahihada bu hadiste bunlar birinci görüş, görüşe birinci mezhebe giden alimleri delil edindiği hadislerdi. Hadislerin zahiri açık zaten hepsi gösteriyor ki demek ki izarı uzatmak şiddetli bir şekilde yasak edilmiş. Bunlar kibirle de olsa kibirsiz de olsa haram saymışlar. Bu hadisleri umum almışlar genel almışlar. Demişler ki bunlar nedir? Haramdır. Ve bu grup bu hadisleri şu yönden e, bazı usul kaidelerine binaen yapmışlar. Böyle bir sonuca varmışlar bu grup ulema. قَيْدَةٌ تُعَذَّرُ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيْتِ لِيْخْتِلَافِ ve وَالْحُقُ Hükmün sebebinde ihtilaf olduğu vakit mukayyet bırakılır, mutlaka dönülür. Yani ne demek istiyorlar? Bunların hepsi mutlak emirler. İşte kim paçasını uzatırsa şöyle böyle hep va vaatler var. Cehennemde insanlar vaat ediliyor. Bu mutlak hükmü demiş. Kibire, kibirle mukayyet kılmamız için belirli hükmün sebebi olan illet belli değil demişler. Yani bunu uzatmak mı kibir yoksa kibirle uzatmak mı haram? Yani burada illetin e, Hükmün illetinde ne var? İhtilaf var. Hükmün illetinde ihtilaf olunca demişler, bu birinci grup, nereye döndürülür demişler? Mukayyet kılınmaz, mutlaka döndürülür. O yüzden demişler, uzatmak kibrin göstergesidir. Adam kibirle giymese de bu adam ne olmuştur demişler? Kibirli giyenler gibi haram hükmünü almıştır demişler. Bu birinci grubun görüşü. Aynı şekilde bunların en kuvvetli delil aldığı hadis de Ebubekir radıyallahu anh'unun hadisidir birazdan o da tafsili gelecek inşallah ee, onun elbisesi düştüne Peygamber Sallâh'a soruyor. Yani ya Resulallah benim elbisem işte bazen düşüyor. Çünkü Arapların cellabiyesini giyen bilir. Şöyle geriye doğru kayabilir cellabiye. Kişinin artık vücut yapısına göre. O bazen kısa da olsa uzayabilir arka tarafı. Önü havada elbisenin arka tarafı aşağıda olabilir. Bu yüzden soruyor Resulallah Sallâh'a yani ben şey yapıyorum bazen elbisem aşağı iniyor. Resulullah Sallallahu diyor ki sen bunu ne yapmıyorsun? Kibirden dolayı yapmıyorsun. Bu birinci görüşe gidenler bu Ebu Bekir'in hadisini tevil etmişler. Demişler ki Ebu Bekir orada aslında uzundu şey kısaydı elbisesi ama arkaya düşmesinden dolayı demişler uzuyordu. Zaten gelip sormasının sebebi de bu yasaklardı demişler. Yani niye gelip soruyor Ebu Bekir? Yani insan yasak olmayan bir şey gelip sorar mı? Bu yasakları, bu nehileri duymasak hangimiz bileceğiz? Hiçbirimiz gidip böyle bir soruyu Peygamber yanımızda olsaydı Aleyhisselatü Vesselam sormazdı. Bunlar bunu almışlar. Aynı şekilde Peygamberin hanımı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşi Resulullah sallallahu aleyhi ve bir hadis naklediyor. Gene bu paçı kısaltmakla alakalı. Allah kıyamet günü ona bakmaz deyince Ümmü Seleme diyor kadından nasıl yapsın ya Rasulullah diyor orada da gene Peygamber selam iz, izah ediyor kadınların nasıl yapacağını onların da e, parçalan şeylerin e, çok yukarı kaldırmamaları gerektiğini anlatıyor yani toprağa kadar olsa o kadınlarda daha müstahat hani daha iyidir bu hadisten de bu grup şöyle istidiler etmişler demişler ki yani eğer bak kibir illet olsaydı Peygamber dedi ki siz kibirsiz uzatın siz kibirsiz uzatabilirsiniz. Çünkü kadınsınız. Şeyiniz görünür. Şuranız görünür. Buranız görünür. O yüzden demişler bu hadiste bizim görüşümüzün doğru olduğunun delilidir demişler. Gene aynı şekilde Peygamber Sarsen ee, Ömer İbnül Hattab'a ölümün sırasında oğluna diyor. Ömer, Ömer İbnül Hattab oğluna ölümü sırasında söylüyor. Ya hulem ey çocuk irfe' iz izarek fe innehu etkali rabbi e, İzarını şey yap. E, kaldır. Çünkü bu daha takvalıdır. Rabbine karşı daha takvalı yapar senin. Daha takvalı olursun diye ne yapmış? E, Ömer İbnül Hattab ölümü sırasında oğluna bunu nasihat etmiş. Peygamber de Abdullah İbn Ömer'e bunu emretmiş zaten. İşte bunlara hep delil almışlar ve birinci grup demişler ki ister kibirle giysin ister kibirsiz giysin. Fark etmez. Paçasını uzatan harama düşmüştü. Peki bunu kibre bağlayan yani kibirle giyilirse haramdır kibirle uzatılmazsa haram değildir diyenler kim vavakablu cemahirul ulema' menel ahnaf hanifilerden cumhur ulema'nın hepsi böyle demişler demişler ki kibirle uzatılmazsa bu haram değildir ee, sahibul muhit var hanifilerin kaynak kitaplarından da bu şeraiyye'de gene İbn Muflih de rivayet ediyor bir gün Ebu Hanife'nin elbisesinin uzadığını görünce bir tanesi diyor ki biz nehyedilmedik mi bundan? Ebu Hanife de ona cevap olarak diyor ki biz bundan nehyedilmedik çünkü orada nehyedilenler kibirlilerdir diye Ebu Hanife cevap veriyor. Ebu Hanife'nin bu noktada görüşü kibirle uzatılmaz ise bu ne değildir? Haram değildir. Aynı şekilde Malikiler de Malikilerin cumhuru da demişler ki paça demişler kibirle uzatılmazsa haram olmaz. El-Muntaka kitabı var Malikilerin gene kaynak kitaplarından. Orada şöyle söylüyor. Er diyor kişi e, paçasını uzattığı zaman kibri, kibirle bunu yapmıyor ise kibir gerektirmiyorsa bu yaptığı bu demişler e, şey değildir. Yasaklanan kısım değildir. Burada nehyedilen kısım kibirle bunu uzatmaktır demişler. Kibirle uzatana cehennem vaadi ulaşır demişler. Yani illeti kibir olarak gene manikiler burada beyan etmişler. Ve Şafiiyye gene şafilerin cumhuru da demişler ki kibirle uzatırırsa bu böyledir demişler. Bu da Şahih Müslim'de İmam Nevevi'nin sözüdür aynı şekilde müstahap olan diyor. Müstahap olan ne demek müstahap dediği zaman ne anlayacağız? Yani caiz, sünnet olan, güzel olan. Habbe kökünden gelir yani istahhabet sevmek, güzel görmek. Müstahap olan peygamberin sünnetine uygun olan şey bacan yarısıdır diyor. Şey İmam Nebevi, aşağıya kadar caizdir diyor uzatmak, isbar etmek. Burada hadislerin cümlesinden anlaşılan ve nehyedilen şey şudur ki diyor, e, insanın bunu şey kibirle uzatmasıdır. Eğer kibirle uzatmıyor ise diyor e, İmam Nebevi, bu şey değildir. E, haram değildir, hadislerde yasaklanan bu değildir. Aynı şekilde Ravdatut talibinde de söylemiş İmam Nebevi. Ee, min, min Minhac'in şerhinde de aynı şekilde şafiler bunu nakletmişler. Ee, Zevaciri an iktirafil kebair İbn Hacer El Haysemin'in kitabı. O da şafilerden. Sonra müteakhirin şafilerden. Onun kitabında da gene bu zikredilmiş. Gene Hanbelilerden demişler ki Hanbeliler de aynı şekilde illet kibirle paçanın uzaltılmasıdır demişler. Mughni'nin yazarı İbn Kudame rahimehullah bunu nakletmiş Muhnide demiş ki elbisenin şalvarın şeyin sarık var ya önceden savaşta sarığı da uzatılmışlar ta yere kadar heybetli görünmek için kibirli yani düşmana karşı heybetli görünüp böyle yüce görünmek için bunu yaparmışlar. Diyor ki İbn Kudame gerek şalvarın gerek izarın gerek gömleğin ne olursa olsun yani insanın bunları aşağı topuklarına kadar uzatmasındaki illet diyor şeydir. Kibirle olmasıdır. Kibirle uzatılırsa bu haramdır diyor. Aynı şekilde Hanbeylerin Şerhül Kebir ve İnsaf adlı kaynak kitaplarında da bu belirtilmiş. Yani illetin şey olduğu, kibirle uzatmanın olduğu, kibirle uzatmazsa kişinin harama düşmeyeceğini hepsi belirtmişler. Ve muhakkiklerden muhakkik ulemadan İbni Teymiye'de bu görüşü kabul etmiş. İbn-i Teymiye de demiş ki kibirle e, uzaltılırsa eğer paçalar o zaman demiş e, haram olur. Nerede söylemiş? Şerhül Umde'de bu nakledilmiş i̇bn Teymiye'nin. Tabi i̇bn Teymiye'nin zaten Umde'yi şerh etmiş. Şerhül Umde'de bunun belirtiyor. i̇bn Teymiye Rahimullah. Yani e, bu diyor mukayyet kılınmıştır. Bu diğer naslar birazdan gelecek bunların delil aldığı naslar. Bu naslarla o umum ifadeler mukayyet kılınmış. Yani mutlak ifadeler mukayyet kılınmış. O da ney? Kibirle bu uzatılırsa bu haramdır demişler. Aynı şekilde muhassıklardan San'ani de Subul-i Selam adlı kitabında bunu söylemiş. İmam Şevkani de aynı şekilde Neylül-Evtar adlı kitabında gene illetin kibirle uzatılması olduğunu açık bir şekilde beyan etmişler. Bunlar peki hangi hadisleri almışlar? Öncelikle demişler ki bu hadislerin, valid olan hadislerin hepsi demişler mutlaktır, umumdur. Naslar cem edildiği zaman görülecek ki peygamber hep bunu kim için söylemiş? Kibirle uzatanlar için söylemiş demişler. Sonra demişler bizim bu görüşümüzü destekleyen birçok şey var demişler hadis. Mesela bir tanesi Bukhari'nin 5456 noğlu rivayet ettiği hadis. Diyor ki hadise Kale hasafa hasafatush-şemsu ve nahnu 'inda'n-nebiy sallallahu aleyhi Biz peygamberin yanındaydık, güneş tutuldu diyor. Takama yecru savbahu musta'jilan hatta ata'l-mescide. Peygamberin elbisesi uzundu diyor, uzatılmıştı ve o şekilde mescide geldi. Vasabe'n-nasu ve sall fa salla Peygamber salam iki rekat namaz kıldırdı insanlarla beraber cemaatle tüm <tınlı> ve akbale aleyne ve kalle inne şems ve alkamer ayetani min ayet illah Peygamber salam sonra namazdan sonra açılınca şey güneş tutulması dedi ki güneş ve ay tutulması Allah'ın ayetlerinden iki ayettir <tınlı kâle> fe idara ayet min her şey en ondan bir şey gördüğünüz zaman tasallu ve Allah'a hatta yakşif yakşifaha Allah onu açana kadar Allah'a dua edin Allah'a namaz kılın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu hadiste çok açık bir ibare var ki elbisesi uzun bir şekilde mescide gelmiş. Diyorlar ki bu hadis bizim için açık bir şekilde gösterir ki peygamber haşa böyle bir şey yapmazdı eğer mücerret mutlak manada haram olsaydı sizin anladığınız şekilde diğer gruba demişler. Bu hadis bakın sabit Bukhari'de sahih senetli biz bu nasları cem ettiğimiz zaman anlaşılan şudur ki kibirle uzatmak edilen kısmıdır hadis i̇bn Ömer radıyallahu anh nebi sallallahu aleyhi ve sellem gene i̇bn Ömer'den gelen hadistir. O da Ebu Davud Nesai ve İbn-i rivayet ettiği hadislerdir. Bu hadisin senedindeki raviler içinde Cumhur ulema sıkadır demişler. Ee, şöyle söylüyor. El-İsbali fil-İzari vel-Kamisi vel-İmâme men-cerre şey-en-kıyala yandurullahi gerek isbal yani bu giyilen alttaki şey gerek izar, o büyük elbise, e, vel kamiş, gömlek, vel imame, sarık. Yani ne olursa olsun insan uzattığı şey, mencerre şey'en yani hıyala, yani kibirle insan uzatırsa, lem ile yevmel kıyame, Allah kıyamet günü ona bakmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki, bizim görüşümüzü destekleyen açık nas, başka bir nas da budur diyorlar. i̇bn Ömer'den gelen başka bir hadis var. La yandurullah yom alkiyame kibirle elbisesini uzatana Allah kıyamet günü bakmaz diyor. Gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste la yandurullah yom alkiyame ila bataran şımarıklıkla kibirle elbisesini uzatana Allah kıyamet günü bakmaz. Bu hadisin kaynağı da aynı şekilde Bukhari Müslim muttefakun aleyh. Önceki okudum hadiste Bukhari Müslim Muttakkon aleyh. Menjera sabahu mina hiyala her başka bir lafızında bu hadisin kim elbisesini e, kibirle uzatırsa diye ibare var. Bu lafızın eklentisi de İbn Mace'de var. Yani bunların delilleri de çok kuvvetli. Bunlar da diyorlar ki bizim yani o kadar nas var ki gösteriyor ki naslar cem edildiğinde o mutlak naslar mukayyede indirildiğinde kibirle uzatmak nedir? Bu haram kılınan şeydir. Gene İbn Mesud hadisini getirmişler. Bu hadis de Ebu Davud'dan geçiyor. İbn Mesud'dan merfu olarak rivayet edilmiş. Yani İbn Mesud'un sözü ama İbn Mesud İbn sözün peygamberden yani işittiğini söylüyor İbn Mesud. Men asbala izarehu fi salati khiyala, feles min Allah fi hell ve haram. Her kim namazda paçasını uzatarak namaz kılarsa onun için haram helal artık o yani o namazda önemli değil. Yani Allah o namazı kabul etmez manasında. İşte bu hadislerin de gösterdiği gibi khiyalet. Ne diyor? Kibirle eğer bunu yaparsa bir kibir ile bunu uzatırsa diyor Ve bunlar bu ve buna benzer. Bütün hadisleri istilal ederek, delil getirerek ne yapmışlar? E, demişler ki her kişi kibirsiz bir şekilde uzatırsa bu ne olmaz? Haram olmaz, yasaklanan kısma girmez. Başka kim demiş bunu? Yani kibrin dışında isbalin uzatılmasının caiz olduğunu kim söylemiş? Az önce söylemediklerimden e, Hafız-ı Iraki var Şafiler'den tarhü de söylüyor o da hambelilerden Şemsüddin i̇bn Kudame İbnu Kudame bu Muğninin yazarı değil ayrı gene hambelilerden ee, Merdevi var el insafın yazarı aynı şekilde Hicavi var Behuti var İbrahim İbnu Muflih var İbn Teymiye İmam Zehbe İbnu Muflih hepsi demişler ki kibirle uzatılırsa demişler e, ancak haram olur ama kibrin haricinde bu haram olmaz demişler yani sonuç itibariyle ortada çok ciddi bir ihtilaf söz konusu. Ve iki tarafında çok kuvvetli delilleri var. İki tarafında kendine göre izah ettiği şekiller var. Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken şöyle bir nokta var. Ee, Türkiye'deki yanlış anlaşılan bir problem var. Biz insanlara e, mukallitler, taklitçiler, körü körüne taasup edip birilerine tabi oluyorlar diye dedik ki oturun ne yapın? Hadis okuyun. Ama hadis okuyun derken insanlara müçtehitlik yapıp onlardan içtihat edip e, kendi kafanızın anladığı sonuçları çıkartın aslında demememiz lazımdır. Hepimiz için geçerli yani. Benim için de sizin için de kim olursa olsun. talep talebeden her Müslüman için eğer bir hadis işitirse ne yapması lazım onu? Bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayeti gereği onu ilim ehline götürmesi lazım. Yaşanmış bir kıssa anlatayım. Vatandaşın bir tanesi bir tane Müslümanların önde gelen biri için söylüyor ki ya biz onu Allah için seviyoruz ama paçasına dikkat etsin paçasını uzatıyor diyor. İşte bu diyor e, haramdır falan. Biz araştırdık hocaya söyleyin diyor şey yapsın. Yani hoca o hadisleri bilmiyor mu? Hoca o hadislerden habersiz mi yani? Artı neyi araştırdın? Yani üç tane Türkçe tercüme edilmiş kitap var. Onlardan araştırmış vatandaş. 50 tane Arapça kitap var bu meseleyi anlatan. Ne yapıyor? Yani 3 tane gördüğü ayet, hadisin Nass'ın zahirine yapışıp kendi kafasına göre bir sonuç çıkartıyor ve muhaliflerine sanki kat'i bir haramı işliyorlarmış gibi bir muamelede bulunuyorlar. Bu noktada kesinlikle doğru budur veya kesinlikle doğru budur diyebileceğimiz bir mesele değildir bu. İçtihada açıktır ve isabet eden tarafa Allah subhanahu ve teala ne yapacaktır kıyamet günü? Kıyamet günü Allah subhanahu ecirini ecrini verecektir. Ama isabet etmeyen tarafa ecir vermeyecek mi? Verecek. Ona da Allah bir ecir verecek. Diğerine iki ecir verirken isabet edene isabet etmeyene bir ecir verecek. İnsanları taklitten men edeceğiz diye başka bir aşırılığa gidiyoruz. Yani kendini selefe nispet eden, biz selefiyiz diyen, selefin yoluna giren insanlar bir taklitten sakındıracağız bir hattadan sakındıracağız derken başka bir hattan içine düşüyorlar. İbn e, Teymine rahimeullah diyor ki ellezî 'aleyhi cemâhirü'l el ümme ümmetin üzerinde, cumhurunun üzerinde olduğu görüşüdür ki ennel içtihat caizun fi'l cümle. İctihad genel olarak caizdir. Yani insanın külli müçtehit olması gerekmiyor bir şeyde ictihad edebilmesi için. Delil Amr İbnü'l Yasir'in ve Ömer radıyallahu anhun'un cünüplük isabet ettiği zaman seferde Birinin namazı serk etmesi, diğerinin ise toprakta çırılçıplak yuvarlanmasıdır delili. İkisi de içtihat etmiş, ikisi de kendine göre bir sonuca varmış. Elinde bazı naflar var, ilimden bazı şeyler var, el var. Yani şeyler ulaşmış, naslar ulaşmış. Ama Peygamber Soslar'ın gelip haber verdiklerinde diyor mu Aleyhisselatü Vesselam sen hata ettin? Diyor mu sen işte şunu yaptın? Ne diyor? Bir dahakine böyle yapın diyor. Kızmadı onlara siz müşte etmişsiniz, ihtidat ediyorsunuz. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Değil mi? Peygamber var yani. Hani peygamberin olmadığı dönemde alimler var. Alimlerin yanında hani biz ihtidat etmiyoruz, onlar ediyor. Ya peygamberin yanında sahabe ne yapmışlar? İhtidat etmişler. Öyle değil mi? Niye? O anda aca çünkü o anda sorabilecek bir merci yok. Mecbur bir şey bir hükme varıp bir sonuca varıp insanın bir şeyle amel etmesi lazım. İşte içtihat bu yüzden kaçınılmaz oluyor. O yüzden diyor ki İbnü Temiye genel olarak yani cüm cüm cümleten baktığımız zaman içtihat caizdir. Ve taklidü caizun fil cümle taklit de aynı şekilde genel olarak caizdir. Yani biz şimdi dinin aslında taklitten tabi ki burada kastettiğimiz taklit ameldeki taklit. Dinin aslında zaten taklit olmaz. O zaman küfür olur. Haramdır. Zaten yasaklanmış ama Furu da amelde taklit nedir? Genel olarak her meselede değil genel olarak caizdir. Tıpkı bilmeyen ben bilmiyorsam bir meseleyi bilen birine sorarım. Adam da bana kendine göre delillerden sahip gördüğünü anlatır. Kendi görüşünü anlatır. Ben de orada ona tabi olurum. Taklit ederim. Yani insan taklidin içinden çıkamaz kesinlikle. Yani selefim diyen insanlar zannediyorlar biz taklitten çıktık. Yok taklitten çıkmadılar. Yani bugün var olduğumuz dönemde onlar aslında daha kötü bir taklite gidiyorlar. Ney? Ebu Hanife'nin taklidine çıkıp i̇bn Baz'ın taklidine gidiyorlar. İbn-i taklidine gidiyorlar. En azından Ebu Hanife'nin ve asrındakilerin imanına nasıl var? Bunlar imanı konuş oturup konuşmak lazım. Yani sonuç itibariyle insan döneminin müftüsünün mezhebi üzeredir. Yani çıkamayacaktır bunun içinden. Kimin yanında ise, hangi alimin yanında ise, onunla haşır neşir oluyorsa, onun ilim şeyinden, meclisinden besleniyor ise ilim noktasında, ister istemez ne yapacaktır, bilmediği meselelerde o alimi taklit edecektir. Ama her mesele değil. Wallahi ucbun el iştede, ale kulli ahad ve her meselede de iştihadı vacip kılıp her meselede de taklidi haram kılmadı ümmetin cumhurü diyor İbn-i Teymiye. <gülüyor> وَلَا يَوْجُبُونَ الْتَقْلِيدِ عَلَى كُلِّ الْاَحَدِ وَيَحْرُمُونَ الْاِجْتِعَةِ Her meselede de taklidi böyle şey yapıp mutasip mezhepçilerin yaptığı gibi her meselede taklidi vacip kılıp iştihadı da haram kılmadılar. Yani öyle yer vardı ki nasıl bize ulaşmıştır? O meselenin iştihadı boyutu bize beyan olmuştur. Orada bize, tabi, bize düşen hakka tabi olmak Hakka isabet eden görüşü almaktır. Bu paça meselesi olsun. Aynı şekilde oruçluyken hacamat yaptırmak meselesidir. E bir tanesi sahih hadis getiriyor. Peygamber sallallahu altyazılamı oruçluyken hacamat yaptırdı. Bir tanesi de hadis getiriyor. Peygamber sallallahu diyor ki oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Biri diyor bu hadis bunu ne nesk etti. Öteki diyor bu hadis bunu nesk etti. Yani işin içinden çıkabilecek bir boyut yok. Bura içtihadi bir boyut. Burada ikisinden biri gerçekten haktır veya batıldır da denmez. İmam Neve diyor ki böyle meselelerde öz olarak söylenmesi gereken şudur ki diyor. İki görüşte hak olabilir. Yani bir taraf diğer tarafını ne yapamaz? Kınayamaz, eleştiremez, kötüleyemez, ayıplayamaz. Ancak diyor nasihat babından işte ilmin artması, ilmin müzakeresi babından insan kendine göre doğru gördüğü görüşü delilini anlatır ama isteyen istediğine ne yapar? Burada iktibad eder, taklit eder, bu noktada amel eder. Bu mesele de böyledir. Yani Allah en doğrusunu bilendir. İsabet eden tarafı Allah kıyamet günü verecek verecektir. Müslümanların arasını bölecek bir mesele değildir. Yani işi gücü bırakıp birbirlerinin elbiselerinin, kıyafetlerini şeklini gözetlemenin yeri değildir. Ama çok güzel bir fiildir şu asırda. Müslümanı müşrikten ayırabileceğimiz bir Özellik haline gelmiştir. Çünkü kafir toplumun zaten böyle bir gayesi yoktur. Yani kafir toplumun zaten Allah ve Resulünün kılık kıyafet emirleri noktasında itibara aldıkları, yani bir din anlayışları yok. Allah'ın ve Resulünün sözlerine itimat etmiyorlar. Allah muhafaza, iyi azıbillah. Ama bizler Allah'ın rızasını arayan, Allah'a yönelmeyi, temizlenmeyi isteyen insanlar olarak ne yapıyoruz? Rabbimize teslim olmak istiyoruz. Ee, en azından Müslümanları ve müşrikleri birbirinden ayırabilecek bir mesele bugün. Sofiler Elhamdülillah. E, sofiler yapıyor mu? Yapmıyor. Çok yok nadir. yapmaz, yok yapmaz. Ya İlla ya istisnadır, yani i̇stisnadır. yani istisnadır onlar da çamur geliyor namaz olmuyor diye. Hmm. Pislik, necaset, babından yoksa sünnettir diye yapmazlar yani. Ama bir adam mesela hani pasavukçular gibi giyimi yoksa, paçaları kısaysa biz ne anlıyoruz bu adam az buçuk bir şeyler biliyor. Ya yani, Suud Selefilerinden de olabilir bu adam. Hı. Hani İslam'ı tevhidi bozmuş, dinin aslını bozmuş insanlardan da olabilir ama ek etle beraber Müslümanlar genelde bu fil yapıyor. Sonuç itibariyle böyle ki onlar da yapsa bu İslam'ın bir şiarı, İslam'a İslam has bir fiil, İslam'a has bir eylem. Müslümanların gücü yettiği oranda ne yapması lazım bu noktada kafirlere? Muhalefet babından en azından birinci grubun görüşünü çok daha muteber, çok daha dikkate alınır olarak değerlendirmeleri lazım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın varisinden sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytanından bir waafil <gülüyor> da'wana anil hamne rabbil ilahe illa